Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Efzalı salat ve ala eşrafil murselin ve ala alihi ve ashabi ecma'in Ama ba'd. Arkadaşlar bugün yine böyle bir açık havada halkların hükmü konusunu sohbet edeceğiz. Yine röportaj tarzında bir sohbet olacak. Ancak sorular yine ben soracağım, ben cevap vereceğim. Çünkü bir konuyu anlatırken zihnimde çok güzel Hususlar değiniyor. Onu soru olarak sunmak istiyorum. Ama tabii kardeşler benim zihnimin için okuyamadığı için sorulması gereken soruyu orada kaçırabiliyorlar. Bundan dolayı ben kendim sorup kendim cevap vereceğim. Bu hem konuları bölümlendirmemiz açısından iyi olacak hem de anlaşılır bir e, metot olacağını düşünüyorum. Peki ne işleyeceğiz? Halkların hükmünü oldukça önemli bir konu. Konunun önemli olması bir kenara dursun. Dersin içerisinde ben bunu iyi edeceğim Oldukça ilginç bir konu. Oldukça ilginç bir konu. İlginç olan tarafı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Türkiye'de tevhid ehli olarak bildiğimiz camianın tamamının ittifak ettiği iki konu vardır. Birisi yöneticilerin hükmü, diğeri halkların hükmüdür. İki konuda ittifak etmiştir. Yani Türkiye'de küçük, büyük, birçok grup, cemaat, topluluk vardır. İlim tevhid davetçisi, YouTube'da tevhid daveti sunan veya din daveti sunan birçok grup, birçok fert vardır. Hepsinin üzerinde ittifakla, e, hepsinin üzerinde ortak olarak ittifak ettiği husus halkların hükmü konusudur. Hepsi burada ittifak etmişler, hiç ihtilaf yok. Herkes bu topluma müşrik bir toplum demiş bu bir. Peki hocam, yani ittifak ilginç mi? Hayır, ittifak ilginçti. İlginç olan tarafı hiç kimse bunu seslendiremiyor bu iki. Hiç kimse bunu seslendiremiyor. İnternete bakın bu konuyla ilgili derli toplu ortaya atılmış hemen hemen hiç ders yok. Dinlenebilecek bir ders var. Oradaki deliller de çok zayıf. Ve işin en önemli tarafı ben Müslümanlara soruyorum. Ha bu toplum nedir diyorum. Müşrik toplumdur hocam diyorlar. Delil diyorum susuyorlar. Hiç kimse hiçbir delil getiremiyor. Yani bu öyle ittifak edilmiş bir konu. Üzerinde hemen hemen hiç konuşulmamış bir konu. Ve... Müslümanlar tarafından, Müslümanların avamı tarafından delilleriyle hiç bilinmeyen bir konu bu açıdan da ilginç bir konu arkadaşlar. Nasıl çalışacaksınız? Önce videoyu hızlı bir şekilde bir kere dinleyin inşallah. Daha sonra elinize kalem kağıdı alın. Ben oldukça uzun böyle biraz da uzatacağım delilleri. Video uzun olmayacak korkmayın öyle 1 saat 40 dakika, 46 dakika falan olmayacak ama delilleri biraz uzatacağım. Bir kere dinlemekle mutfakta yemek yaparken dinlemekle yolda geçerken dinlemekle olmaz. Önce oturun hızlı bir şekilde dinleyin sonra masanıza oturun kalem kağıdı alın elinize defterinizi alın dinleyerek delilleri istidlal metodlarını istidlal yönlerini tek tek dinleyerek yazarak not ederek bu konuyu güzelce öğrenin inşallah madem ittifak ettiğimiz bir konu bütün cemaatlerin bütün grupların ittifak ettiği bir konu delilli bir şekilde bilinsin öğrenilsin peki ne işleyeceğiz arkadaşlar bir diyeceğiz ki halkların hükmüyle kastedilen nedir hemen arkasından iki diyeceğiz bu konuda Allah ve Teala kitabında konuşmuş mudur Böyle bir konu hakkında Allah subhanehu ve teala konuşmuş mu? İki bunu söyleyeceğiz. Üç diyeceğiz ki Allah subhanehu ve teala konuşursa bu konunun önemi nedir? Yani biz bu konunun için öğreniyoruz? Dört bu konuda bir kaide var mıdır diyeceğiz. Size bir kaide vereceğiz ve bu ile içinde yaşadığımız topluma veya başka toplumlara hüküm vereceksiniz. Ar arkasından beşinci veya 6 artık sırayla e bu kaideye dair tefsir ilimlerinden deliller bu kaideye dair hadis ilimlerinden deliller, bu kaideye dair fıkıh ilimlerinden deliller. Arkasından şöyle bir soru soracağız. Siz bir kayda koyduğunuz tefsir, hadis fıkhı ilimlerinden delil getirdiniz ama birebir Kur'an'da bunun uygulandığı, bunun bu şekilde uygulandığı deliller var mı? Evet var diyeceğiz. Onu getireceğiz ve arkasından konuyu sonuca bağlayacağız inşallah. Güzel bir sohbet olmasını diliyorum. Hemen laf uzatmadan başlayalım inşallah. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir tanımla başlayalım. Halkların hükmü ile kast edilen nedir? Yani bu konu nedir? Ne değildir? Halkların hükmü ile kast edilen Allah subhane ve teala'nın ferde değil toplumlara vermiş olduğu şer'i vasfa halkların hükmü denir. Allah subhane ve teala kitabında fertlere isim isim bazen isim vermiştir. Mesela Ebu Leheb değil mi? Mesela Firavun. Bunun gibi Allah Subhanahu taala fertlere şer'i bir vasıf vermiş, onların kâfir olduğunu söylemiştir. Ancak toplumlara böyle isim isim çoğu zaman nadirdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönderildiği dönemde belki zamirlerle falan toplumlara isim at ve atfedilmiştir ama eski kavimlerle ilgili işte at kalmi, Semut kavmi Allah Subhanahu taala kavimlere şer'i vasıf vermiştir. İşte halkların hükmüyle kastettiğimiz belli bir dönemde belli bir coğrafyada belli bir zaman diliminde yaşayan bir topluluğa ait şer'i vasıftır. Bu topluluk şer'i vasıf diyoruz. Yani bu topluluk Kürt müdür, Türk müdür, Ermeni midir, Arap mıdır, Rus mudur ondan bahsetmiyoruz. Bunlar şer'i bir vasıf değildir. Biz şer'i vasıf, şer vasıftan bahsediyoruz. Allah subhane ve teala'nın topluma vermiş olduğu küfür veya iman açısından şer'i vasfa halkların hükmü denir. Birinci sorumuz bu şekilde cevaplansın inşallah. Hemen ikinci soruya gelelim. Bu ikinci soru önemli bir soru. Allah subhane ve teala halkların hükmünü Kitabında beyan etmiş midir? Bu önemli bir soru. Eğer Allah سبحانه تعالى bunu beyan etmediyse, bu konuda bizim konuşmamızın, ihtilaf yaşamamızın, deliller üretmeye çalışmamızın bir anlamı yok değil mi? Hatta bu çoğu zaman ihtilaflara, çoğu zaman ayrışmaya bile geri sebep oluyor. Ve dikkat edin, insanların arasında tarih boyunca ihtilafların en temel sebebi Allah'ın hakkında konuşmadığı konularda insanların konuşmasıdır. Halkların hükmü hakkında, toplumların hükmü hakkında, Allah Allah konuşmadıysa bizim konuşmamız sadece ihtilafı doğuracaktır, tefrikayı artıracaktır. Ee, bu boş bir iş olacaktır ama Allah bu konuda kitabında beyan etmişse bu konuyu bu konu hakkında konuşmuşsa o zaman Allah'ın muradını tespit etmek de bizim görevimizdir. Ben bir anımı anlatayım burada <gülüyor> bundan yaklaşık 7-8 yıl önce bir ortamdayız farklı farklı milletlerden kardeşler var onlar bana soru soruyorlar ben de cevap veriyorum bir hoca olarak değil anlamak için beni soruyorlar çünkü oradakiler de ilim ehli olarak kardeşler ben konuşmanın bir boyutunda dedim ki biz müşrik bir toplumun içerisinde yaşıyoruz dedim orada mağribli bir kardeş vardı itiraz etti toplumların hükmü olmaz ki dedi yani Allah subhanahu wa ferdi mükellef kılmıştır Allah'a ibadet etmekle mükellef kılınan ferttir ve bunun neticesinde bu ya cennete gidecektir ya cehenneme Ama Allah bir topluluğa hüküm indirmemiştir Onu toptan cennete veya cehenneme gönderecek diye bir şey yoktur demişti Ben orada gece boyunca bu konu üzerinde konuşmuştuk o arkadaşlarla ve bir türlü de ikna edememiştim ama her ne kadar mağripli arkadaş ikna olmasa da Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de toplumlara şer'i vasıf giydirmiştir. Yani Allah subhanahu teala kitabında toplumlara şer'i vasıf beyan etmiştir. Ve bunu açıklamıştır da bir sonraki röportajımızda veya konuşmamızda bu açıklamayı da size anlatacağım ben. Ama Allah subhanahu teala mesela 11 yerde toplumları kafir olarak simlendirmiştir. Bu 11 yerin 3 yerinde nekra, 8 yerinde pardon 2 yerinde nekra olması lazım Allah alem. Ama 9 yerde kafir kavim, el kavmül kafirin şeklinde marife gelmiştir. Yani nokta atışı bu bildiğiniz kavim var ya şu kavim işte onlar kafir demiştir. Böyle birçok ayet vardır. Fasık kavim, cahil kavim, iman etmeyen kavim. Bazen davetçilerin delili olmuştur. Mesela Yusuf Aleyhisselam ben Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen bir halkın, bir topluluğun dinini terk ettim diyerek kendi yaşadığı topluluğu Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen bir topluluk olarak vasfetmiştir. Mesela Talut ve Calut'un kıssasında وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ qālū رَبَّنَا اَفْرِحْ عَلَيْنَا sabran." ve sabit ve kafirin talut ordusuyla geliyor, calutun ordusuyla karşılaştınca talutun ordusu dua ediyor ve diyor ki bizi o kafir kavım karşı ne yap ee, bize yardım et bak muayyen olarak karşı karşıya kaldıkları topluluğu kafir bir topluluk olarak simlendirebiliyorlar mesela Musa aleyhisselam muayyen olarak Firavun'un Topluluğunu bizi kafir kavmin elinden kurtar bize yardım et diye dua edebiliyor ve bundan da ötesi Allah subhanahu ve teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muayyen olarak Mekke toplumuna kafir diye isim vermesini emrediyor. Demek ki yani Mekke toplumuna Allah subhanahu ve teala şer'i bir vasıf verdi onlar kafirdir dedi. Bunu Resulüne söyledi ve Resulüne dedi ki onlara kafirler diye hitap et. Kul ya kafirun. O halde arkadaşlar toplumların şer'i vasfı vardır. Bu vasfa uygun şer'i hükmü vardır. Ve Allah ve teala, kitabında bunu uzun uzun beyan etmiştir. Bize de düşen Allah ve teala, toplumları nasıl vasflandırırsa o şekilde vasflandırmıştır. İkinci sorumuzda bu şekilde bitiriyoruz inşallah. Arkadaşlar üçüncü sorumuz şu olsun, halkların hükmünü, toplumların hükmünü bilmenin faydası nedir? Dört tane fayda zikredeceğiz. Birincisi şerate muvaffakat etmektir. Allah subhanahu ve teala bir topluma bir e, hüküm beyan etmişse, şer'i bir vasıf giydirmişse, sizin de o toplumu o şekilde tanımanız Allah ve Resulüne etmek etmektir diyeceğiz ve bu en büyük faydadır zaten Allah subhanahu ve teala'nın eşya hakkında değerlendirmesine muvafakat etmek bir Müslüman için zaten en önemli hedeftir birincisi bu. İkincisi arkadaşlar şer'i boyutları bir kenara bırakın. İşin sosyolojik boyutu şudur. İnsan ferttir. Fertler toplumu oluşturur ve insanın başarısı içinde yaşadığı toplumu bilmeye bağlıdır. İçinde yaşadığınız toplumu ne kadar iyi bilirseniz o kadar başarılı olursunuz. Mesela bir bölgede ticaret yapıyorsunuz. O bölge sözünü tutmayan, yalancı, sahtekar bir topluluktan oluşuyor. Siz burada ticaretinizi bu bilgi üzerine kurmazsanız batarsınız. Bu bilgi üzerine kurmazsanız batarsınız. Bundan dolayı mesela ben sosyoloji ilmini çok tavsiye ediyorum. Toplum bilimidir. Siyasetçilerin mutlaka bilmesi gereken ilimlerin başında gelir. Hocaların, alimlerin, ilim talebelerinin mutlaka bilmesi gereken Konuların başında gelir. Velhasıl kelam toplumların ahkamını bilmek, sosyolojiyi bilmektir. Bu açıdan faydalıdır. Üçüncü fayda davet fıkı açısından çok faydalıdır. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderiyor ve diyor ki sen ehli kitaptan bir kavme göğün gidiyorsun. Niçin bunu söylüyor? Hiç düşündünüz mü yani Muaz Cebel'e ehli kitaba gidiyorsun davetin ona göre şekillendir. Putperest bir toplulukta davet yapıyorsanız davetinizi ona göre şekillendireceksiniz. Mecusi bir toplulukta davet yapıyorsanız davetinizi ona göre şekillendireceksiniz. Ehli kitap bir toplulukta davet yapıyorsanız davetinizi ona göre şekillendireceksiniz. Bu açıdan da önemlidir. Dört ve en önemli boyut. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de iman ve küfür ahkamı üzerine yani toplumların şer'i vasfı üzerine dünya kadar ahkam kurulmuştur. Mesela cihat ahkamı toplumların ahkamı üzerine kurulmuştur. Hicret ahkamı toplumların ahkamı üzerine kurulmuştur. Velayet ahkamı toplumların ahkamı üzerine kurulmuştur. Ve buna benzer ceza hukuku tamamen toplumların ahkamı üzerine kurulmuştur. Kur'an-ı Kerim'de halkların hükmünü bilmek, toplumların ahkamını bilmek o kadar önemlidir ki bunun üzerine bina yapacağız. Yani önce içinde yaşadığımız toplumun şer'i ortaya koyacağız. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'de hicrettir, cihattır, velayettir veya buna benzer hükümleri bunun üzerine bina edeceğiz. Bu açıdan baktığımız zaman halkların hükmü nasıl bir konudur? Asıl bir konudur. Aslın tarifi neydi? Aleyhi üzerine bina edilen şey demekti değil mi? Aslın tarifi. O halde bu açıdan baktığımız zaman halkların hükmünü bilmek en asli konulardan bir tanesidir. Evet. Dördüncü sorumuz şu olsun arkadaşlar. Bu konuda dediniz ki ilk başta bir kaide vereceğiz. Bu kaideyi uygulayacaksınız. Bu kaide nedir? O halde dördüncü sorumuz. E, halkların hükmü konusunda en temel genel geçer kaide nedir? Kaide şudur arkadaşlar. Şimdi bir topluluk dediğimiz zaman 50 kişiden, 100 kişiden, 500 kişiden oluşuyor. 500 kişinin de aynı vasıta olması düşünülemez. Yani 500'ünün de 60 kilo olması düşünülemez. 500'ünün de uzun boylu olması düşünülemez. 500'ünün de kısa boylu olması düşünülemez. Hele bu sayı artırdığınız zaman, 80 milyon yaptığınız zaman, bizim ülkemizde olduğu gibi 85 milyon yaptığınız zaman, herkesin buluştuğu tek bir nokta yoktur. Yani 85 milyonun tamamı erkektir diyemezsiniz. Tamamı. ...kadındır diyemezsiniz, tamamı uzun boyludur diyemezsiniz. Peki nasıl hüküm vereceğiz biz? Hüküm çoğunluğa göre vereceğiz. En temel kayda budur arkadaşlar. Topluluğu oluşturan ya bu topluluğu oluşturan e, insanlara hangi açıdan hüküm vereceksek... ...onların çoğunluğunun hükmünü o toplumun tamamına veya fertlerine vereceğiz. Aksi çık açığa çıkmadığı müddetçe çoğunluğa göre hüküm vereceğiz... Çoğunluğa göre ne yapacağız? Konuşacağız. Mesela bu dilin en temel kaidesidir. Yaz geldi, çiçekler açtı diyoruz değil mi? Yaz geldi, çiçekler açtı. Ee, ağaçlar çiçek verdi Bütün ağaçlar çiçek verdi mi? Hayır Çam ağaçları burada görünüyor mu bilmiyorum İşte çam ağaçları çiçek vermemiş Ama biz umumiyete göre söylüyoruz Mesela bir arkadaşınıza bir kitap hediye edersiniz Kitap nasıl der arkadaşınız? Çok güzel bir kitap dersiniz Niçin? Kitabın her bir sayfası mı güzeldir? Hayır Bütün bölümleri mi güzeldir? Hayır İçi baştan sona doğrularla mı doludur? Hayır Umumiyeten çoğunlukla güzel olduğu için Ekser çoğunluğu güzel olduğu için siz de bu kitap güzeldir dersiniz. Mesela bir arkadaşınız var iyi insan dersiniz. Yani bütün huylarım iyi. Hayır çoğunluk galiben iyi olduğu için siz ona ne dersiniz? İyi insan dersiniz. O halde toplumların hakamında bizim en temel geç, geçer kaydemiz biz bir topluma onların bir vasıf vereceksek %80'i %90'ı hangi vasfa sahipse biz o vasfı veririz. Yani galiben onlar zeki ise bu toplum zeki bir toplum deriz. Galiben %70'i %80'i %90'ı çoğunluğu dürüstse bu toplum dürüstse deriz. %80'i %90'ı galiben Müslümansa bu toplum Müslüman deriz. %80'i %90'ı %70'i galiben müşrikse bu toplum müşrik deriz. En temel geçerli kaydemiz budur. Şimdi hemen beşinci soruya geçelim inşallah. Burada bir itiraz getirelim kendimize. Bir topluluğu tekfir edeceksiniz veya bir topluluğa Müslüman diyeceksiniz. Ne ayet söylediniz, ne hadis söylediniz. Bir kaide var dediniz. Bu kaide kelam ilminin yani söz ilminin e, araçlarıyla ispat ettiniz. Mantık olarak ispat ettiniz. Doğru mantık. Hem yani biz bir şeye hüküm verirken çoğunluğa göre hüküm veriyoruz ama Mantıkla şeriat kurulur mu? Mantıkla koskoca bir topluluğa iyi veya kötü denir mi? Şöyle olsun soru ben buraya yazdım da bu soruyu böylesi önemli bir konuyu kelamın esasları üzerine bina etmek doğru mudur? Bu konuda şer'i delil var mıdır? Evet şer'i delil var uzun uzun anlatacağım ancak bu bahsettiğim kaideyi var ya İslam alimleri her alanda kullanmıştır bakın tefsir ilminde kullanmıştır. Hadis ilminde kullanmıştır. Fıkıh ilminde kullanmıştır. Tefsir-ül usulü, hadis usulü, fıkıh usulü her alanda bu kaideyi kullanmışlar. Yüzlerce, binlerce meselede bu kaydı delil getirmişlerdir. Ben şimdi tefsir, hadis, fıkıh ilimlerine geçmeden önce mesela mecmul fetavada veya el inayede geçen bir ifade. Az olan şeyin hükmü, çok olan şeyin hükmü gibidir. Yani biz çoğa hüküm veririz, azı onunla değerlendiririz. Bu kadar yani. O kadar basit. Mesela şeriatta asıl olan parçanın hükmü çoğunluğun hükmüne tabidir. Biz bir parçaya hüküm vereceğimiz zaman çoğunluğa göre hüküm veririz diyorum mepsutta. Mesela Seylül Cerrar'da Şevkani işte Şafii Fıkhı Mühezzep'te diyor ki şeriatta asıl olan şeriat şey hüküm çoğunluğa göre verilir. Ne itibar edilmez. Yani nadire biz itibar etmeyiz. Bir topluluğun %90'ı zeki ise içerisinden bazı ahmak insanların çıkması o topluluğun hükmünü veya o toplulukla ilgili e, fertlerin hükmünü değiştirmez diyor. Mesela İmam Seraksi Mepsud şöyle bir noktaya temas ediyor. Diyor ki e, bir kişi... Gecenin büyük bir kısmını dışarıda geçerse ve ben geceleyin dışarıdaydım dese, az bir kısmında evde kalsa diyor, ben geceleyin dışarıdaydım dese ve yeminesi yemini doğrudur diyor. Çünkü diyor bakın burada, çünkü diyor çoğunluğa itibar edilir, kısma, küçüğe, cüze itibar edilmez diyor. Bundan dolayı biraz önce söylediğimiz kaydı arkadaşlar sadece mantık ilminin bir, sonucu değil İslam ulemasının kitaplarında çok sık kullandıkları bir kaidedir diyoruz ve altıncı sorumuza geçiyoruz. Şimdi peki arkadaşlar dedik ki hocam tefsir ilminde, hadis ilminde, fıkıh ilminde bu kaidenin birçok delili vardır. Ee, tefsir ilminde bu kaidenin delilleri nedir İşte burayı biraz uzatacağım Delilleri biraz uzatacağım ki Bu konu Müslümanlar zihninde tamamen yer etsin Altı tane örnek vereceğim arkadaşlar Tefsir ilmiyle ilgili Birincisi Hud suresinin ilk ayeti Elif-i Amrâ kitâbunu hkemet Âyâtuhu thüme fısilet Allah subhânâhu buyuruyor Bu muhkem bir kitaptır Allah subhânâhu kitabına muhkem diyor ama başka bir ayet ayet mühteva ayet muhkematun hunne ummul kitap bu kitapta ayetlerin bir kısmı muhkem ve oları müteşabihat bir kısmı müteşabih'tir diyor. Şimdi şunu diyebiliyor musunuz Allah Teala orada öyle söylüyor burada böyle söylüyor diyebiliyor musunuz? Kitapta çelişkiler var diyebiliyor musunuz? Ha bunu diyen Ateistler veya Kur'an münkirleri var. Yani dilin kaidesini bilmiyor. Kur'an'ın üslubunu bilmiyor. Bak burada öyle söylemiş, burada öyle söylemiş. Aslında baktığınız zaman bir çelişki gibi değil mi? Kitabın bir tarafında muhkem diyor. Bir başka yerde bir kısmı muhkem, bir kısmı müteşabih diyor. Hayır. Burada muhkem derken çoğunluğa itibar etti. Nevadir. Az olana itibar etmedi. Çoğunlukla muhkem. Kitabın. Hükmünün ayetlerinin büyük bir kısmı muhkem olduğu için biz kitabın tamamına muhkem dedik. Yani içinde yaşadığımız toplumun büyük bir kısmı Müslümansa bu toplum Müslüman toplum diyebiliriz. İçinde yaşadığımız toplumun büyük bir kısmı müşrikse bu toplum müşrik toplum diyebiliriz. Bu birinci örneğimizdi. Arkadaşlar ikinci örnek Saffa suresinde 173. ayette وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ Bizim ordumuz galiptir diyor. Alimler demiş ki İslam ordularının zaman zaman mağlup olması bu ayete muhalif değildir. Zira hüküm çoğunluğa göre verilir ve çoğunlukla İslam orduları galip gelmiştir diyor. İşte keşyafta geçiyor, ruhul me'anide geçiyor. Bakın yani ile ayeti nasıl birleştirdiler? Birisi gelip de ya İslam orduları şu an mağlup oluyor. Hani? ayete göre galipti. Çoğunlukla galip geldikleri için dedik. Üçüncü örneğimiz arkadaşlar Bakara suresinin 219. ayeti. ayetti. Sana hamr ve meysirden sorarlar, içkiden sorarlar. Onların bir kısım faydası vardır ama zararı faydasından çoktur. Mesela Zadül Mesir'de diyor ki çoğunlukla zarara neden olmasından dolayı günah kılınmasının illet kılmıştır çünkü hüküm çoğunluğa göre verilir. Dikkat ederseniz hep aynı tefsirden getirmiyorum. Hep farklı tefsirlerden nakiller getirmeye çalışıyorum ki bu kaide çok mukarrer bir kaide. Yani üzerinde ihtilaf edebileceğimiz ama işte şurada böyle olsun, burada böyle olsun diyeceğimiz bir kaide değil. Farklı farklı coğrafyalarda, farklı farklı dönemlerde, farklı farklı mezheplere sahip alimlerin ittifak ettikleri bir kaydedir. Mesela bir başka örnek. İnsanlar tek bir ümmetti diyor. Şimdi tek bir ümmetle kastedilen bir kısım demiş ki Müslümandı. Tek bir ümmet olarak Müslümandı. İtiraz etmişler. İçlerinde, içlerinde kafirler varsa da çoğunluğu Müslüman olduğu için tek bir ümmet dendi. Mesela başka alimler demiş ki Razi'de geçiyor, Lübabü Tenzil'de geçiyor. İnsanlar tek bir ümmet ile kast edilen kafir bir ümmet. Önceden kafir bir ümmet diye soru sormuş. İşlerinde Habil vardı, Şiit vardı, İdris vardı. Tüm bunlar olduğu halde küfür üzerinde tek bir milleti nasıl dersiniz? Cevap vermişler. Hüküm çoğunluğa göre verilir. Çoğunluğu kafir olduğu için içlerinde peygamberler, Müslümanlar olmasına rağmen biz insanların tamamına... Kafir müşrik günü verdik demiş razide geçen bir ifade. Beşinci olarak arkadaşlar mesela Davut aleyhisselamla Süleyman aleyhisselamın kıssasında ve utina min kulli şeyin diyor. bize her şey verildi diyor. Davut aleyhisselamla Süleyman aleyhisselam her şey verilmedi. Kıyametin bilgisi verilmedi. Bütün bilgi bize verildi diyor. Hayır Kıyametin bilgisi onlara verilmedi. Kaybın ilmi onlara verilmedi. Niye böyle şey söylüyor? Çünkü çoğunluk onlara verildiği için. Yani çoğunluk çok olan şey onlara verildiği için aza itibar edilmiyor. Mesela Hicaf suresinin 25. ayetinde bu da 6. örneğimiz olsun. Biz oraya bir rüzgar gönderdik Rüzgar her şeyi tudemmiru kulle şeyin bi emr Rabbiha Rabbil emriyle. Rüzgar her şeyi yok etti. Her şeyi yok etti mi? Hayır. Dünya yok etmedi. Arzı yok etmedi. Semayı yok etmedi. Her şeyi çoğunluğu yok etti. Vel hasıl kelam 6 örnek verdik. Bu örneklerle ilgili daha çok 10, 20, 50, 100 örnek verebiliriz. İslam alimleri hükmü nevadir, nadire göre değil çoğunluğa göre vermişlerdir. Bir toplumun çoğunluğu müşrikse o topluma müşrik toplum denir. Bir toplumun azınlığı, çoğunluğu müslümansa o topluma müslüman toplum denir. Arkadaşlar yedinci sorumuzda şu şekilde olsun. Tamam tefsir ilimlerinden Kur'an-ı Kerim'den altı örnekle bu kayda ispat ettiniz. Peki hadis ilminde bu var mıdır? Evet hadis ilminde de bu vardır. Hadis ilminde de bunun çok örneği vardır. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam-ı Müslümin rivayet ettiği bir hadiste Adem aleyhisselam Musa aleyhisselama Allah sana her şeyi vermiştir. Her şeyin ilmini vermiştir diyor. Hafız Iraki açıkça görüleceği üzere. Orada hüküm çoğunluğa göre verilmiştir. Zira lafızda esas olan hükmün çoğunluğa göre verilmesidir. Dedikten sonra tahrud-i de biraz önce okuduğumuz ayetleri deli getiriyor. Şimdi şunu sorabiliriz hocam siz bu ayetleri nereden buldunuz? Fıkıh kitaplarından, hadis kitaplarından buldunuz. Bu ayetlerle kaydı ispatlamışlar. Bakın arkadaşlar çok önemli bir nokta. Hafız-ı Raki, bak burası ilmi bir nokta. Hafız-ı Raki bir hadisi izah ederken Kaideyi ayetle ispat etti. Bizim aynı yaptığımız gibi kaideyi neyle ispat etti? Ayetle. Nemil suresi ayetini getirdi. Hani biraz önce söyledim ya Davut aleyhisselam ve Süleyman aleyhisselam kıssasında bize her şey verildi. Hüküm çoğunluğa göre verilir. Ayetinden çıkan hükmü delil getirerek hadisi ne yaptı tevil etti. Adem aleyhisselam'ın Musa'ya sana her şey verildi demesiyle kast edilen çoğunluk verildi. Yine mesela bir başka hadiste arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz ümmi bir topluluğuz. Okuma yazma bilmeyiz diyor. Öyle mi? Yani orada bulunan herkes mi ümmi, herkes mi okuma yazma bilmez? Hayır. Hafız Zehebi Siyeru Alemin Nubela'da diyor ki bu nadire göre itibar edilmemiş, çoğunluğa göre verilmiş bir hükümdür. O toplulukta çoğunluk okuma yazma bilmiyordur. Azınlık okuma yazma bildiği için azınlığa itibar edilmemiş, çoğunluğa göre hüküm verilmiştir diyor. Peki arkadaşlar 8. sorumuzda şu olsun. 8. sorumuzda şu olsun. Tefsir Kur'an-ı Kerim'den tefsir ilimlerinden hadis ilimlerinden hadislerden örnekler verdiniz. Bu kaide fıkıh ilminde kullanılmış mıdır ve e, buna örnek verebilir misiniz? Evet, fıkıh ilminde de bu kaide çok ama çokça kullanılmıştır arkadaşlar. E, birçok bapta bu kaideyle ilgili hükümler sonu, hükümlerle sonuca gidilmiştir. Mesela süt ile su karıştığı zaman veya başka bir sıvı karıştığı zaman el da diyor ki mesela bu karışımı oluşturan sıvılardan hangisi fazla ise hüküm ona göre verilir. Zira Hükümde esas olan çoğunluktur diyor. Mesela El-Bahru Rayık'ta diyor ki kişinin ağzından kan ve tükrük aynı anda çıktığında e, hangisi fazla ise ona göre hüküm verilir. Ve ağızdan çıkan sıvının tamamı tükrük fazla çıktıysa ağızdan çıkan sıvının tamamı tükrük kabul edilir diyor. Mesela Kitab-ı kitab Cenayiz'de ölünün cesedine bakılır diyor. Ee, büyük bir kısmı bulunmuşsa tamamı bulunmuş gibidir ona göre muamele edilir ama küçük bir kısmı bulunmuşsa Tamam, e, hiçbir kısma bulunmamış gibidir. Ona göre muamele edilir diyor. Mesela çok ilginç bir örnek arkadaşlar. İslam hukukunda savaş bittikten sonra ganimet paylaşımında savaş aletleri ile savaş aleti olmayan diğer aletlerin ya da savaşçının üstünden çıkan ile yerde bulunanın ganimet paylaşımında hükümleri farklıdır. Mesela Müslümanlar bir savaşta kazandı ganimet topluyorlar. Bir kepçe buldular. Kepçe bildiğiniz böyle uzun bir aşçı kepçesi. Alimler demiş ki eğer çoğunlukla o kepçe orada savaş aleti olarak kullanılıyorsa savaş aleti hükmündedir. Mutfak aleti olarak kullanılıyorsa mutfak aleti hükmündedir. Yani ben ı kelam arkadaşlar tefsir ilimlerinde, hadis ilimlerinde fıkıh isimlerinde, usulül fıkıhta usulü tefsirde, usulül hadiste bu kaide mukarrer bir kaide olarak kabul edilmiştir. Hiç kimsenin inkar edemeyeceği bir kaydedir. Dil bu bunu gerekli kılar, mantık bunu gerekli kılar, kelam bunu gerekli kılar. Kelam, dil, mantık bunu gerekli kıldığı için işte İslam alimleri gerek tefsir, gerek hadis, gerek fıkıh ve gerek diğer disiplinlerde, diğer metodolojilerde bu kaideyi sık sık uygulamışlardır. Şimdi dokuzuncu sorumuz şu olsun arkadaşlar tamam kaideyi ortaya koydunuz, kaideyi ispatladınız ama bu kaideye dayanarak, bu kaideye dayanarak çoğunluğu müşrik olan içlerinde Müslüman ama çoğunluğu müşrik olan bir topluluğa müşrik ve kafir denmiş midir? Bir de bunu ispatlayın bakalım yani kaideyi ortaya koydunuz tamam bunu anladık. Bu kaideyi de ispatladınız, siz kaideyi ispatladınız. Ama bizim konumuz bu kaide ve bu kaidenin ispatı değil. Bizim konumuz ne? Bizim konumuz şu. Çoğunluğunu müşriklerin oluşturduğu bir topluğa müşrik toplum denilebilir mi? Bu kaide ile e, içinde yaşadığımız topluğa müşrik toplum veya çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu topluğa Müslüman toplum denilebilir mi? Bununla ilgili deliliniz var mı? Arkadaşlar buraya kadar anlattıklarımız işte bu soruyu cevaplandırmak içindi yani e, bize böyle bir itiraz gelirse aslında itiraz haklı bir kaide tamam ortada bir kayda var bu kaiden ispatı tamam onu da ispat ettik ama bizim ana konumuz ne halkların hükmü bu kayda halkların hükmü hakkında kullanılmış mıdır 9. sorumuz bu olsun evet kullanılmıştır aslında dikkatli dinleyiciler bilir tefsir ilimleri Kur'an-ı Kerim'de bu kaydı ispat ederken kendi nasıl ümmeten Vahide insanlar tek bir ümmetti razı ediyor ki kafir bir ümmettiler ama işlerde Kabil vardı İdris vardı Şiit vardı işte buna benzer salih kimseler olduğu halde o topluluğa kafir ümmet nasıl dersiniz? Şu göre hükmettik diyor. Razı bunu söylüyordu. Başka tefsirleri de geçiyor. Orada buna bir işaret vardı. Ancak ben iki tane delil getireceğim size. Birisi Lut aleyhisselamın kavmiyle ilgili bir delil getireceğim. Lut aleyhisselamın kavmini helak etmeye melekler geldiğinde İbrahim aleyhisselam'a diyorlar ki İnna muhliku ilehale hadhi al Biz şu topluluğu helak edeceğiz. İnna ilehale kano zalimin. O topluluk zalim bir topluluktur. O halk zalim bir halktır. Başka bir ayette kötü işler yapan bir halk diyor. Başka bir ayette fasık bir topluluk diyor. Şimdi arkadaşlar ayetin hemen devamında İbrahim Aleyhisselam diyor ki Inne Orada Lut var diyor. Zariyat suresinde diyor ki Lut kavmiyle ilgili orada Müslüman olan hiçbir ev yoktu. Sadece bir ev halkı Müslümanlığı diyor Zariyat suresinde. Şimdi bakın. Lut aleyhisselamın topluluğunun içerisinde Lut aleyhisselam var kızları var orada Müslümanlar var o Müslümanlar bir ev halkını oluşturuyor ama melekler buna rağmen o topluluğa müşrik topluluk zalim topluluk fasık topluluk kötü iş yapan topluluk hükmünü veriyorlar. Hiçbir aklı evvel çıkıp da meleklere hayır içerisinde Müslümanların olduğu bir topluluğa topla nasıl müşriksin diye itiraz etmiyor çünkü topluluğa yani oraya hükmü neye göre veriyorlar? Çoğunluğa göre veriyorlar. Bir başka ayet arkadaşlar. Bununla ilgili bir başka ayet daha söyleyeyim ben. O da şu olsun... Ee, Mekke'de Medine Müslümanlar hicret etti Mekke'de bazı Müslümanlar zayıf oldukları için hasta oldukları için güçsüz oldukları için kaldılar Allah subhane ve teala niye o zayıfların Mustazhaf'dan uğrunda savaşmıyorsunuz Rabbine رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هَذْهِ الْقَارْيَةِ ظَالِمِ اَهْلُهَا Rabbim ehli zalim olan zalim olan şu topluluktan bizi kurtar bakın Müslümanlar kendileri o topluluğun içinde olduğu halde o topluluğu ne olarak isimlendirmişler? Zalim olarak isimlendirmişler. Hiç kimse de çıkıp kardeşim siz de bu top bize diyorlar ya. Biz müşrik toplum dediğimiz zaman siz de bu toplumda yaşıyorsunuz. O zaman kendi kendinizi tekfir ediyorsunuz. Hiçbir aklı evvel çıkıp da onlara böyle dememiş. Arkadaşlar bakın bu konuyla ilgili tefsirlerde geçen bir ifade okuyacağım. Müthiş bir şey. Alem bir bedene benzer diyor. Yani topluluk, evren bir bedene benzer. O alemde salihlerin varlığı beden için... Soğuk sıcak gıdalar gibidir. Kafir ve fasık kimseler gelip o bedene saran ve ona zarar veren zehir gibidir. Yani alemle insan aynıdır diyor. Kafirler o aleme zarar veren kötü bitkidir. Şimdi eğer bu beden kendisine faydalı şeylerden tamamen uzak olursa ölür gider. Yok zararlı şeylerden tamamen uzak olursa yaşar gider. Eğer o bedende her iki çeşit yer alırsa bu durum da hüküm galibe göre verilir İşte beldeler ve topluluklar hakkında hüküm budur diyor yani evren hakkında da hüküm budur, topluluklar hakkında da hüküm budur, galip olana göre ne verilir? hüküm verilir diyor. 9. sorumuza da böyle cevap verelim 10. sorumuz Şöyle olsun, peki hocam buraya kadar anlatılanların kısaca özeti nedir? Buraya kadar anlatılanlara la ilgili biz içinde yaşadığımız topma şer'i bir vasıf vermedik. O vasfı da söylemedik. Bu şer'i vasfı hangi esaslar üzerine bina edeceğiz? Onu söyledik ve dedik ki hüküm çoğunluğa göre verilir. Dil bunu esas kılıyor, mantık bunu esas kılıyor, kelam bunu esas kılıyor. Dilin, dilin kaçınılmaz kaidesi bu olduğu için, Tefsirden örnek verdik, hadisten örnek verdik, fıkıhtan örnek verdik. Şöyle bir itiraz olursa yani tamam kaideyi ispatladınız da, bu kaidenin ele aldığınız konuyla ilişkisini birebir ispat eden bir ayet, bir hadis var mı dedini diye itiraz edilirse iki tane de ayet getirdik ve dedik ki biz içinde yaşadığımız toplum müşrik midir, müslüman mıdır? Çoğunluğa göre hüküm vereceğiz, bu toplumu inceleyeceğiz. Bu toplumun çoğunluğu neyi oluşturuyorsa biz ona göre hüküm vereceğiz dedik. 10. soruyu da böyle cevaplayalım. Kısaca bir özet geçmiş olalım. 11. sorumuz şu olsun o zaman. İçinde yaşadığımız toplumun hükmü nedir? İşte bu sorunun cevabını da bir sonraki e, videoda bir sonraki röportajda yapalım. İçinde yaşadığımız topluluğun çoğunluğunun hükmünü biz nereden bileceğiz? Tek tek kapı kapı gezecek miyiz? Kapı kapı araştıracak mıyız? Diyeceğiz ki Müslüman ve kafir topluluklar hakkında ayrıcı çizgi başlığını atacağız. Size öyle deliller sunacağız ki bu toplumun Müslüman mı olduğu yoksa müşrik mi olduğu hususunda zaten kalbinizde bir şüphe yok. Deliller Tam anlamıyla mutgin olacak, deliller tam anlamıyla yerleşecek. İnşallah arkadaşlar bu kadar yeter olsun. Biraz gürültülü bir ortamdı. Ee, belki konu biraz zor olabilir, zor anlaşılabilir. Not alarak tutun inşallah. Bu seri birkaç ders daha devam edecek arkadaşlar. Dediğim gibi bir sonraki seride, bir sonraki röportaj aç açık hava sohbetinde küfür toplumu nedir? İslam toplumu nedir bunu anlatacağız. Hemen arkasından toplumların içindeki fertlere bakacağız. Fertlere ne hükmü vereceğiz? Hemen arkasından bu fertlere alametlere bakıp Müslüman veya kafir diyebilir miyiz? Bu seri bu şekilde devam edeceğiz. Rabbim bize sağlık ve sıhhat versin. Rabbim ayaklarımızı sabit kılsın. Rabbim size fıkah versin, iş versin. Rabbim sizlere ve bizlere hakkı hak olarak gösterip ona ittiba etmekle bizi rızıklandırsın. Rabbim sizlere ve bizlere batılı batıl olarak göstersin ondan istinabetmekle bize rızıklandırsın ve ahiru du'vana rabbil